Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürsap Açık Radyo 94.9'dayız Kamusla güreşiyoruz Yılın son günü Yılın son günü evet 31 Aralık Evet şimdiden iyi yani, yıllar umarım, diliyoruz Evet iyi yıllar dilelim 2019 herkes için barış huzur Efendim sevgi mutluluk, Adalet Adalet Kardeşlik Gibi kavramla donansın Donansın Değil mi? Vallahi donasın. Yani ey mimar, bitirmediğimiz İyidir, e, iyi dileklerimizi sunalım, evet. mimar sözcüğünü bitireceğiz ve Biteceğiz. sonra biraz da yılbaşından bahsedeceğiz yani. Bahsederim evet, iyi Biz, olur. Biz e, mimarlara diyoruz ki bize stüktüründe böyle sevgi, kardeşlik, adalet, iyilik, dostluk. Bütün iyi dilekler, iyi Olan niyetlerle. bir plan çizsinler. 2019 Ona planı uyalım. o uygulansın lütfen Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim, Güreş gmail adresini hatırlatalım. Sonracıma Instagram adresimiz de var. Ve Twitter en, önemlisi. Evet, en, en önemlisi. En önemlisi diyoruz. <gülüyor> Neden? Çünkü... Neden en önemlisi? Evet, açıklayalım lütfen. Çünkü programımızda bahsettiğimiz pek çok konu başlığı ve görsele Twitter'da yer veriyoruz. Ve bazı linkleri de buradan ayrıntıyla paylaşamadığımız ki bu programda pek çok linkten bahsedeceğiz. Twitter'da o kadar dolu ki ağzımız dolu doluyuz. Vallahi. Yetiştiremiyoruz. Yetiştiremiyoruz. yetiştiremiyoruz. <gülüyor> Bari Twitter'dan faydalanalım diyoruz. Evet. biz olsa... Bu programımızın desteğiyle. Destekçisi Mine Tayguna da teşekkür ediyoruz. Desteğe devam ediyorlar. kendisine Efendim. Şimdi e, ben aslında sosyal medya demişken e, hemen bugün sosyal medyadan paylaşacağımız bazı linkleri e, paylaşayım efendim, dinleyicilerimizle. Lütfen. Efendim şimdi e, Kalebodur e, bu arada açık mimarlığa da bir selam edelim bu kadar mimarlıktan bahsetmişken e, program arkadaşlarımız e, onların da destekçisi olan Mimarlar Konuşuyor diye bir söyleşi grubu e, yapmış. Yani Türkiye'nin pek çok e, önemli mimarını e, Celal Abdi Güzel onlarla söyleşiyor mimar ve mimarlık hakkında e, çok güzel e, konuşmalar var. E, onların linki paylaşacağız Twitter'dan. İlki tamam, duyanlar e, takip edebilirler. Öte yandan e, bir e, mimarların seçtiği Türkiye'deki en iyi yüz mimari eserle e, ilgili bir link paylaşacağız. Ancak birinciliğin bütün mimarlarda Ayasofya'ya gittiğini buradan bir kopyalayalım. Evet. Bazen ee, hani böyle gazetelerin hani eklerinde çıkar işte. Hani böyle biraz Klişe bir tabirdir ha hani böyle ilk o nesil ilk, i̇lk evet. hep böyle Ayasofya hep ilk işte de hatta ilk evet, değil burada mi burada bir de çok şey çok geniş bir mimar grubu Türkiye'deki böyle yaşını başına almış çok tanınmış mimarlardan genç ve parlak akademisyen olana kadar Ayasofya başta. Sanırım. Efendim, efendim, efendim, efendim. gezmez olur muyuz yani. efendim tabii ki gez. Birkaç kere kapalı oluyor ya. <gülüyor> gez ha, yok gezdim gezdirdim de tabii yarım yamalak bilgimle ama <gülüyor> ee, bunları paylaşacağız ee, bir de. Bu arada ben bu e, mimarlar konuşuyor söyleşilerinden beni haberdar eden mimar arkadaşım AGH'a da teşekkür ediyorum. Evet. Hatta Keremciğim'in bahsedeceği çok ilginç bir gerilla mimarlık e, örneği var. Sağ olun. O Onu da Aga paylaşmıştı. Dedi, Aga. Şimdi biz ediyoruz, Aga. teşekkürlerle başlamışken biz bir dinleyicimize de teşekkür etmek istiyoruz. Buyurun. Eee Meta e, Göktuğ T Radyo'ya kadar gelerek e, bu mimar programlarımızı dinlemişler. Ee, ve bizimle bazı bilgiler paylaşmışlar. Hem fotokopiler var hem küçük bir not düşmüşler. Şimdi o detayla paylaşamayacağız tabii ama biz bir Meta tu Ederim, Buraya kadar geldiği evet. için teşekkür edelim ee, En son Le Corbusier'den e, bahsetmiştik ee, Onunla ilgili yazılan e, Xavier Döcarsy'nin e, Le Corbusier bir Fransız faşizmi başlıklı Kitabından yola çıkarak e, Gerek o kitabın içeriği Gerek o içeriğe karşı çıkan Bir takım yaklaşımları e, içeren Yazılar bizimle paylaşmış Derinliğine girmiyoruz çünkü geçen programda da Açıklamıştık e, Çok mimar adı anmayacak... Onlardan e, bahsedip başkalarını e, kenarda bırakmayalım istiyoruz dedik. E, ama böyle araya aldık. E, Sağolsunlar diyelim kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. E, ama kitabın ismini andık. E, evet. Hatta Twitter'da da yayınlarız. Merak edenler bakarlar. Şimdi le Corbusier'de bırakmıştık mimariyle ilgili özellikle pratiğe dönük bir yaklaşımı vardı. Ben de tesadüfen dersden e, şeyden hemen sonra programdan hemen sonra e, Uşun Tükel'in bir dersine katıldım. Ve e, o derste de Adolf Luz'dan bahsedildi. E, o kadar Le Corbusier ile uyuşan e, bir yanı var ki bir başlıkta... ...süsleme suçtur diye bir ifadesi var Adolf Luz'un. E, ve bütün yaptıklarıyla da ilk başta bayağı da topa da tutuluyor. E, bu süsleme suçturu ön plana çıkarıyor. Bir onu paylaşayım dedim. Hı. Evet... Ee, başka ee, gene şeyi söyleyebiliriz mimarlığın pek çok yönüyle ilgili e, sözcüklere vardık e, çeşitli çağrışımlar e, ve e, günlük hayattaki yerinden bahsettik bir şeyi eklemek istedim hani tanım olarak yani insanın yaşam tarzını ve şeklini de belirleyen bir meslek hani sadece böyle inşaat ustalar binalar gibi düşünmemek gerekiyor hani atmosferi yaratan kişi Tabii, Mimar. manzarayı yaratıyor. Evet, manzarayı, manzarayı yaratır, şekiller, şekillendiriyor. Evet. Değil mi? E, yani konusuna hakim oluşu ve teknik bilgisinin dışında aslında ne yapıyorsa... ...hani saray mı yapıyor, e, hapishane mi yapıyor, çocuk parkı mı yapıyor... ...burada yaşayacak olanları ve onların yaşama şeklini bilmesi gerekiyor... ...ve aynı zamanda yaptığı binayla de bu yaşama şeklini şekillendiriyor. Tabii, karşılıklı bir etkileşim oluyor... Değil mi? Hem orada yaşayanlar için alıyor. Evet. Yani ee. bu e, yanının bir altını çizmek istedik. Şimdi ben buradan hemen e, pası Kerem'e atıyorum. E, tanımlar arasında ne var? Mesela mimar nedir? Mimar aynı zamanda bir gerilladır diyebilir miyiz acaba Kerem'ciğim? E, e, diyebiliriz çünkü örnekleri var. <gülüyor> Buyurunuz. Agah'a teşekkür ederek. Evet. E, bu çıkış noktasını e, ekonomik kriz... E, vesilesiyle sorunlar yaşayan İspanya'da e, ha, İspanya'dan vücut, vücut buluyor Evet mimarı e, Santiago Sir, e, Sirugueda Doğru telaffuz doğru. ediyor muyuz <gülüyor> diye Hatta e, YouTube üzerinden e, Belgeseli de var Paylaşırız e, Dediğim gibi çıkış noktası ekonomik kriz e, Bir cümlesi var Onu paylaşmak istiyorum Binlerce yeni binanın daha bitmeden terk edildi İspanya'da insanların kendi işlerini kendileri halletmeleri gerektiğini kriz zamanlarında insanlar bir araya gelmeli ve kolektif çözümler bulmalı diyor. Hı hı. E, bu e, Santiago e, Surgeda'nın ve ekibinin mimarlık pratiği biraz farklı işliyor. E, özellikle terk edilmiş mekanları e, zaman zaman yasadışı olarak evet. işgal edip oraya Bina inşa etmekten çekinmiyorlar. Ama tabii bu çekinmemeyle birlikte kar getmeden yapıyorlar tabii bu kamusal kullanım için bir cümlesi daha var çok hoş binalarımız yasal veya yasadışı olabilir ama kimseye zararı yok diyor evet. çok hoş merak edenler için internette bakabilirler. ...bunu paylaşmış olalım. Evet, Twitter'da da linkini koyarız. Hı hı. Ee, böyle mimarın gerilla yanıyla ilgili evet. bir şey oldu. Şimdi geçen programımızda e, bazı derslerine de katılmak e, fırsatını bulduğum... Uğur Tan Yel'inin Yıkarak Yapmak kitabından bahsetmiştik. Metis'ten basılan. Hatta Keremcim hediye almıştı bana bu kitabı. Öyle mi? <gülüyor> Öyle efendim. Ee, güle güle okuyunuz efendim. Evet, okumuşsun. Okudum evet. <gülüyor> en azından bazı bölümlerini okudum. Oradan bazı tanımları paylaş. Istiyorum. Ee, şimdi e, mimar sahip olduğuna inandığı teknik ve estetik iktidarı kullanarak fiziksel çevreyi bu doğrultuda değiştirmeye talip kişidir gibi bir tanım var bizde hep tanımlar üstünden gittiğimiz için. Ee, sonra mimarın tasarım ve planlama eylemlerini her an çeşitli biçimlerde hiçleştirenler, önerdiklerine katlanmak bir yana onları dikkate bile almayanlar. Burada bir araya girmek istiyorum. Hani ilk programda bahsettiğimiz böyle bir mimarı yok sayma e, hali hmm. bazen işte usta da biliyor, müteahhit de biliyor, işveren de biliyor falan. Herkes mimar hikayesi. Ama işte bu onu dikkate bile almayanlar. Şimdi devam ediyorum. Özetle toplum. Demiş, yine de dünyayı cennet kılacak bir mimar ve mimarlık efsanesine inanmayı sürdürür. Hmm. Burada da bir çatışma var. Hatta biz Kerem'le konuşurken mimar sözcüğünden e, vardığımız kelimeler arasında tezat ve zıtlık hmm. sözcüğü de var dedik. Çünkü hem kendi içlerindeki mimarlığa bakış, onu uygulayış, algılayış biçimleri hem toplumun ona bakışları bakışı açısından... Hmm. Ee, sonra yine e, yıkarak yapmaktan birkaç alıntı. Şimdi bu mimarı ve mimarlığı yüceltip kutsallaştıran bir takım söylemler var. Bir de bunları sahte bir tevazuyla dengelenmeye çalışıldığı ifadesi var. Mesela Walter Gropius'un Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Bauhaus'u kurduğu sırada mimarlığı tüm estetik pratiklerin taşıyıcısı ve mimarı da fiziksel çevre üretiminin orkestra şefi gibi takdim edişini... Böyle bir dengelemenin örneği olarak sunmuş hı hı. bu e, evet şey ilginç oldu e, fiziksel çevre üretiminin orkestra şefi. Evet, Bunu devamı. yazalım yani güzelmiş. Evet. <gülüyor> Efendim başka neler var? Aynı kitaptan birkaç paylaşım gene. Ee, mesela Tayyiri Hoca demiş ki sanki ezeli ve ebedi bir mimarlık kavramı varmış gibi yaklaşılıyor ama böyle bir şey yok. Zaman içindeki değişimi üzerinde durmuş. Ee, yani. Mutlaka. Evet biz de hatta bahsettik hı hı. ustadan başka bir yere doğru karizmatik mimara doğru evrilen evet. e, tarihsel kavramsal bir analiz yapıldığında e, T prehistoryadan geliyor. Çünkü herkes bir hı hı hı. evini yapıyor yani evet. e, ama sonuçta e, işte antikiteddeki de e, Mısır uygarlığına baktığımız zaman işte İmotepe baktığımızda da yani hiçbiri tek bir mimarlık kavramını vermiyor. Durmadan değişiyor o kavram ve evet. kişi gibi bir tanımlar. Alhasol sözünde de yer almıştı. Yani tanımlar gitgide hani modern çağda... özellikle hani sanayi devinden sonra daha da değişiyor hani ha. Evet, ha. değil mi? Yani sorunlar da arttıkça... dünya ile ilgili işte atıyorum ekolojik problemler doğdukça... mimarlığın hani tanımı değişiyor vesaire. Doğru. Yani çağın zamanın gereğine göre. Sonra ne var? Mimar yoktur, mimarlar vardır demiş. <Gülüyor> Özneler var adlarını koymamız gereken insanlar var hepsi birden mimar olarak adlandırılan belirli ortak davranışlarda bulunan belirli siyasal tavırları ortaya koyan blok halinde düşünen sanki tarihin elinde bir araçmış gibi tarihin buyurduğu biçimde mekanı düzenleyen yukarıdan birisi tarafından bir yüce güç tarafından yönlendirilen bir muhayyel grup yok bence demiş Uğur Hoca. ...açık açık... ...yani yok zaten ee, doğru diyor... ...tabii... ...her meslek için <gülüyor> geçerli belki bu... ...ve en son bahsetmiştim... Ee, ...çeşitli mimar tiplerini başlıklar altında almış... ...sadece başlıkları anarak geçiyorum artık... Ee, ...mesela bir tasarımcı olarak mimar diyebileceğimiz bir mimar var... Hı hı. ...iş adamı olarak mimar var... ...ondan sonra e, emekçi olarak mimar var... ...ve... Evet star şöhret olarak mimar var. Yıldız mimar, Yıldız mimar dedikleri evet. evet. E, kanaat önderi ve aktivist olarak mimar var. Evet. Akademisyen Santiago Ha evet. Şirugia da. Ko koyabiliriz. Evet. Değil diyebiliriz. mi? diyebiliriz. Kanaat önderi, aktivist, yazar ve kuramcı olarak mimar. Evet. gibi başlıklar. En son şarkıya girmeden sanattan bir parça Kerem bahsedecekti. Sinemadan. Tabii hani gerek hani sinemada gerek platform açısından hani kurulduğu yer anlamında ve gerekse işte mimarlık işini yaptıklarından doğru, hayattan örnekler anlamında bazı filmler var. Bunlar hani önemli. Metropolis Bildiğimiz Blade Runner izledim mi bilmiyorum. İzledim çok yıllar oldu Mimar Babam, Golem, Hayatın Kaynağı diye filmler var. Daha ee, çok var da işte evet, böyle hemen akla azından, gelenler. Evet akla gelenleri saydık. Evet sevgili ee, dinleyiciler şimdi de e, şarkıya veriyorum. geçelim. Hem Ay'a e, da uygun grubun ismi e, şarkı da zaten mimara uygun. The Decemberists'ten geliyor. Here I Dreamed I Was an Architect. Here I dreamt I was a soldier And I marched the streets of Bergenau And I recall in spring the perfume that the And courtesan Have fallen neath my tender hand When their husbands were not around ...sevgili Açık Radyo dinleyicilerine... ...yılbaşı hediye'miz olsun bu şarkı efendim. Evet bu da Agahtan. Bugün evet, çok katkıda mi? bulundu. Evet. <gülüyor> mimari şarkı bulmak biraz zor. Evet, sağ olsunlar. Ona da yılbaşı hediye'miz olsun. O <gülüyor> evet o bize biz ona... <gülüyor> ...paslaşarak. Madem bu kadar yılbaşı yılbaşı dedik... ...biraz... E, Yılbaşından yani bahsedeceğiz. Farklı bir şey yapacağız değil mi? Evet yani... yani böyle Bölüp biraz yılbaşına bakalım istedik. Evet önemli bir gün çünkü bir coşkusu var. Sende o coşku var mıdır Keremciğim? Yılbaşı, e, yeni yıl coşkusu. Ailede çok var, babamdan dolayı. Babam pek. Ba babam arda... Noel babaydı. <gülüyor> <gülüyor> e, Noel baba derim bu arada babam. Çünkü biz Almanci kökenliyiz. Babam her sene e, kaba tavırla tırnak içerisinde Al Almanci. Babam Noel'de gelirdi. Noel'den hani yıl başında ha. geldiği için sürekli bize hediyeler getiriyordu. Bir sene, yedi sekiz sene ayrı kaldık. Ha, Benim o, bir Noel babalık hikayem sürekli. var ama ilgis. Senin de Noel baba olma olayım var ayrıca Tabii ben Noel babalık yaptım Yaptın, evet. Evet. O programı o dinlemeyen dinleyicilerimiz varsa Oyuncak <gülüyor> Mağazasında Hatta değil mi bir çocuk işte anlatayım Madem laf açıldı işte kıyafetleri giyiyorum Arada bir mola veriyorum Mola verdiğim esnada Tabii çıkartıyorum kıyafetleri e, pantolonu çıkartamıyorum tabi o alttan böyle uzun bir pardesim vardı çok da çaktırmamak için. E, alttan böyle kırmızı beyaz o tipik pantolon görünüyor. <gülüyor> Çocuklar böyle bir şaşırıyorlar ondan sonra böyle bir kendini haz. Noel, <gülüyor> Noel baba deyip tanıyorlardı beni. Peki sende böyle... var mı şey o böyle yeni yıl coşkusu hani şey babanı anımsama ve ailede olması dışında nasıl yaklaşıyorsun şey yeni yıla? Tam hani yeni yıl, yeni umutlar demek galiba çok klasik bir tabirle olacak ama ister istemez bir, bir heyecan duyuyorum. ...mutlar besliyorum... ...bütün insanlık adına... ...ben de Kendi ya, adıma. ben de hiç onu yitirmedim... ...yani yaşım ilerledikçe değişen... ...bir sürü şeyim oldu ama... ...böyle çok canla başla... ...her ne kadar içimde bir akıl... ...hiçbir şeyin değişmediğini ve... ...aslında bunun belli bir takvime... ...sadece döngü bir günden öbür güne... ...geçiş olduğunu fark etmekle beraber... ...bir umut, bir heyecan... ...bir evi süsleme, kararlar alma hali... ...oluyor bende yani... Evet. Evet. Benim bir Noel Baba hikayem daha var aslında var. çocukluğumda Almanya'da <gülüyor> geçmişti ee, işte yine bu Noel dönemi pencereden hayal meylen hatırlıyorum gerçekten bu Noel Baba işte bize hediyeler dağıtan adam cazı artık kimse bilmiyorum sokak serserilerim diyeyim. ...bir bayağı bir güzel dövdüler... Ya. ...öyle bir... ...bir Noel babanın... ...dövülme annesi Gördün var... Gözüm. Yani. Gözüm, ...gördüm gördüm... Ta, ...pencereden bakıyorum... ...bayağıma hatırlıyorum... <gülüyor> ...öyle bir ilginç bir hikaye var... Evet. ...biraz bakalım. bakalım... ...TDK'de bir ilginç bir şey var... ...bu denizcilikle ilgili... ...gemilerde çeşitli anlamlar taşıyan... ...ışıklı işaretlerin topluca saralandığı... ...direk Noel diye geçiyormuş... Ha. ...onun da kökenleriyle ilgili olarak... ...biraz tarihte... ...sanırım bağlantısı var... ...Hollandalılarla ilgili... <gülüyor> Onda bahsedeceğim. Hiç bilmiyordum. E, ben de de sözlük var. E, şimdi efendim ben ne, neye baktıysam kendimi çok Noel coşkuyla yaşıyorum ama ya da yılbaşına diyelim. E, baktığım kaynaklarda genelde alaycı ve olumsuz yaklaşımlar var. Ambros Birsin e, şeytanın sözlüğünde Noel'in karşılığı şöyle oburluk, sarhoşluk, ağlak bir duygusallık, hediye alma, <gülüyor> genel bir bönlük. Ve evcil davranışlara ayrılarak kutsanmış bir gün... <gülüyor> Evet, biz bu kadar önemseyince peşi sure bu tanım da gelince pek hoş oldu oturdu yani. Ay evet ya gerçekten. Ee, şimdi ve Ambrose Beers e, şey de şöyle bir tanımda da var. Şöyle aslında hep o yeni yıl biten bir yıl başlayan bir yıl gibi bir sürü şeyi anımsatıyor. Dönük çok koydu bana yıl, bir mu ya? Ya işte her iki taraftan da doğru aslında. Bizim programda hep öyle bir yere varıyor ya e, tekil bir karşılık yok. Yılın da karşılığı şöyle buyurmuş e, Beers... ...365 hayal kırıklığından oluşan süre... Hmm. ...hep olumsuz, hep olumsuz... E, ...Flober'le devam edeyim... Evet. E, ...Yerleşik Düşünceler Sözlüğünde... ...yılbaşı hediyelerinin karşılığı olarak... ...karşı çıkmalı... ...ifadesini Demiştim. kullanmış... ...evet buyurunuz... Biraz tarihine bakalım... ...Gündelik hayatımızın tarihi... ...Kudret Emriyol'un ara ara yararlanıyoruz... ...İş Kültür Yayınlarından çıkan... E, ...yılbaşı tarihiyle ilgili olarak... ...hayvancı Orta Asya toplumlarında... ...koyun ve at sürülerine... ...yıl kökünden yılkı denmesi... ...bunu bilmiyordum... Ben de. ...aynı kökten yılsız sözcüğünün... ...servet anlamına gelmesi... ...yıl sonunda doğan yavruların... ...serveti oluşturduğunu... ...ve zamanın döngüsel olarak... ...anlaşıldığını ortaya koyar diyor... Hmm. E, ...bilinen en eski yılbaşı törenleri... ...Babililerin Mart ayının sonunda... ...kutladıkları ve... ...11 gün süren... ...bahar bayramlarıdır diyor... Ee, Romalılar da yılbaşı olarak baharın başlangıcı kabul ettikleri Mart ayının e, 25'ini benimsemişler ilkin bahar başlangıcı olarak ee, Roma imparatorları ve üst düzey görevlileri e, görev sürelerini uzatmak için takvim lokada oynadılar ki diyor e, İsa'dan önce 153 yılında Roma senatosu takvimi yeniden düzenlemek zorunda kaldı ve yılbaşını bir ocaya alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Bu arada tabi şey. E, Pek çok yılbaşı olduğu kültürlere göre anlaşılıyor. Tabii tabii. Evet. Ee, tabii Hristiyanlığın hani yayılıp güçlenmesiyle birlikte Roma İmparatorluğu'ndaki yılbaşı kutlamalarına karşı... ...Katolik Kilisesi kendi kutlama anlayışını getirmek istiyor. Ee, bir ocağı İsa'nın sünnet günü olarak kabul ediyor. Evet. Hmm. Ancak Orta Çağ'da İngiltere'de 25 Mart, Fransa'da 22 Mart, 25 Mart yani Paskalya, hmm. e, İtalya'da 15 Aralık, e, İber Yarımadası'nda da 1 Ocak yılbaşı olarak kutlanıyor. Hmm. Bayağı da farklı zamanlar Mart ee, yönete. Ama yazın o, yapan yok herhalde bildiğimiz. E, ben de bilmiyorum. <gülüyor> 25 Aralık'ta İsa'nın düğünü olarak kutlanan Christmas veya Noel günü kilisenin İsa'nın doğum gününün kutlanmasını... Karşı olmasına karşın bu ilginç. Hmm. Ee, pagan e, Roma'da tarım tanrısı Satürnüs ve Hristiyanlığa karşı ciddi bir e, rakip haline gelen Mitracılığın Güneş Tanrısı Mitra'nın doğum günü e, kutlamalarına e, baskın çıkma gayretiyle benimsendi belirtiliyor. Hmm. Ee, İsa'dan sonra da işte 354 yılında e, Roma Psikoposu Liberius İsa'nın doğum gününün kutlanabileceği kararıyla resmileşmeye başlıyor. Yani İsa'nın tam doğum tarihi gibi değil de İsa'dan sonra 354 yılında Hristiyan dünya tarafından hmm. kutlanmaya başlıyor. Bayağı bir zaman yani. Evet. 350. Bir de bir şey nasıl? Yani bir değişim geçiriyor. Ee, o zamandan sonra sanki hep öyleymiş gibi kabul ediliyor ya evet. aslında öyle değil yani. Evet. Hani aslında Noel Baba'nın hani bugünkü görünüşünü kazanmasında 1883'ten 1886'ya kadar Harper's Weekly dergisi için Christmas resimleri Thomas Nast'in e, hani katkısı olmuş. Evet. E, 1924 yılında da bir gazlı içecek markası için reklamlar tasarlayan e, bir çizer ve yazarın da e, bu geyikleri hani... Tomboğ, Güleç, evet. Geik de evet. değil onlar eşekmiş hatta, evet, evet. değil mi? Eşeği <gülüyor> yani, ...Santa lazım. Evet. Kullanırız hep görselleri sevgili dinleyiciler. Evet. Böyle. Böyle peki. Yeni yıldız. Bitirelim evet. Bitirelim. Bernard Show da var bende ama o da o kadar olumsuz yaklaşmış ki. Çirkin, korkunç, acımasız falan şeklinde. Ama biz umutla bu 31 evet, Aralık'ta evet. güzel şeyler olacağını. Zaten e, strüktüründe güzellik olan bir plan çizecekti bize hani mimarlar. Öyle bir 2019 olsun. Sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın farklı mesleklerle. Devam edeceğiz. İyi, iyi yıllar. İyi, i̇yi yıllar efendim. İyi yıllar. Hoşçakalın.